Sə-mi spui, n-ai cu când să vii Însə mənşoara mərgein Sə-mi cu când să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 Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Maamel Ketencoğlu ben. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Tuna'nın beri yeni programındasınız. Öncelikle mutlu bayramlar diliyorum. Ve bir bayram programıyla e, sizlerle birlikteyim bugün. Tekirdağ karşılamasıyla başladık. 1927'den bir kayıt. Evet, bugün gün akşamda sizlere duyurduğum gibi e, taş plaklardan türküler ve oyun havaları Dinleyeceğiz. Çoğunlukla da bu ilk parça hariç, az önce dinlediğimiz parça hariç, değerli bir ve dostum, Cemal Ündü'nün arşivinden elime geçen, benimle paylaştığı harika taş plak kayıtları dinleteceğim sizlere. Zaten Türkiye'de taş plak müziği dendiği zaman, tabi ciddi anlamda, bu konuda en yetkin araştırmacılardan biri sevgili Cemal tabi bu konuda pek çok çalışması var kalan müzik tarafından yayınlanan e, gazeller dahil olmak üzere ee, şimdi hani saymaya kalksak herhalde bir onu falan bulmuştur ee, bugüne kadar e, kalan müzik tarafından yayınlanan Cemal <gülüyor> Cemal Ünlü seçkileri hatta şu anda e, büyük Usta Tamburi Cemil Bey'in bütün plaklarını temizleyip dinleyiciyle buluşturmak işiyle meşgul Şenol Filiz'le birlikte. Böyle bir haber de vereyim size. Ee, yaklaşık 17'lik bir albüm olacak. Gala müzik tarafından yayınlanacak kitabıyla birlikte. Tabi Tamburi Cemil Bey için ne yapılsa azdır. Ama son derece titizlikle yapılan bir çalışma olduğunu daha şimdiden söyleyebilirim. Daha önce e, Cemal'in yaptığı bütün çalışmalar gibi. E, ayrıca Cemal Ünlü'nün açık radyo içinde önemli bir yeri var. E, yıllarca taş plak kayıtlarıyla ilgili programlar yaptı. Ayrıca da bu programlardan bağımsız olarak da e, hiçbir bayram geçmemiştir ki Cemal Ünlü'nün arşivinden bir takım Ee, şarkıların, türkülerin, özel kayıtların paylaşılma, paylaşılmadı hem yani zaman zaman kendi yapmıştır. Zaman zaman da benim gibi e, onun koleksiyonundan yararlanan e, programcı arkadaşlar paylaşmıştır. Evet fazla konuşmayalım. Ee, bayramınızın mutlu geçtiğini, geçmekte olduğunu umuyorum. Dünyadaki her türlü e, berbatlığa Kirliliğe, savaşlara ve yıkımlara rağmen bir şekilde onları unutmadan ama kendi zamanımızı da kendimiz için verimli ve keyifli geçirebiliyoruzdur umuyorum. Bu bir umut tabi pek gerçekleşebileceğini aklım kesmiyor ama ben gene de bu dileğimi paylaşayım sizlerle. Dinleyeceğimiz parça Perihan Altındağ tarafından. ...seslendirilmiş. Sanıyorum çok görece olarak... ...daha yeni bir kayıt. 1940'lardan 50'lerden... E, ...bu konuda... ...yanılma payım tabii ki var. E, uzman olmadığım için bu konuda. E, Belgrad Kalesi adlı... ...Rumeli türküsünü seslendiriyor. Perihan Altın ya, Altındağ ya da... ...daha sonra... ...bizim Perihan, Perihan Altındağ'ın sözleri olarak bildiğimiz... ...değerli Türk müziği sanatçımız... Tuna'nın beri yanında bugün bayram programı yapıyoruz ve taş plaklardan türkü ve oynamaları dinletiyorum sizlere. Perihan Altındağ'dan dinledik Belgrad Kalası. Şimdi çok meşhur bir parça Şen Kardeşler diye 1950'li yıllarda yine kaydedilmiş. Boyacı parçanın parçanın ismi ya da Edirne'nin boyacıları olarak biliniyor. Bu parça o kadar sevilmiş ki zamanında hem Makedoncası hem Çingenecesi. Ee, mevcut Esma'da Esma, Esma Recepaba'da Çingerecesini Bizlerle e, paylaşıyor Konserlerinde ee, Solistler kim? Şen kardeşler çok tanınmış e, Solistler değil bunlar O zamanlarda Muhtemelen e, meşhurla, Meşhurlardı Ve onlara bu plan yapmışlardı e, Şen kardeşlerden Dinliyoruz Boyacı Birinci, birinci, Edirne'nin boyacıları Birinci, Edirne'nin boyacıları Birinci, aman boyacı Boyacı, ben sana baygınım Boyacı, sandığına vurulayım Boyacı, cilana vurulayım Boyacı Boyacıdan alları alları boyacının alları alları kırdı geçti boyacı canları geçti işte boyacı canları Boyacı, boyacı, pırçana vurulayım Boyacı, kadifene vurulayım Boyacı, cilana vurulayım Boyacı Boyacının elleri boyut benim yarıarım boyeti olmalı benim yim boyeti olmalı Amman boyeti boyeti ben sana baygım boyeti Tandığında vurulayım boyeti Zilah vurulayım Boye Boyacı. cânın alları, alları boye cânın alları, alları pırılıyor yanları, yanları pırıl pırıl yanları, yanları, pırılıyor yanları. yanları. Yek fur çana vurulayım boy etim bədir sene vurulayım boy etim çana vurulayım boy Evet, Türkiye'deki ilk kuyur taş plak kayıtlarından biri olmalı bu. Muhtemelen ya da kesinlikle TRT'de yayınlandığını düşünmüyorum. yayınlanabileceğini de düşünmüyorum. Ee, ama hayatın bir parçası ee, müsteşenlik ya da e, işte örtülü anlatım diyelim. Evet, e, eski plaklardan bahsedilen her programda Mutlaka ona yer veriyorum ben. Nezahat Bayram Türkiye'nin unutulmaz sesi. Yine e, çok eski olmamalı kayıtlar. 1950'lerde yapılmış olmalı. Bakkal adında bir parça ki planın öteki yüzünde de yani bildiğimiz Mardin güzeli türküsü var. Ben size e, bakkalı e, dinleteceğim. Muhtemelen e, o dönemde popüler olan bir beste bu. Yani halk müziği E, anonim olduğunu zannetmiyorum. MÜZİKİLİN URBALARIM ÇİFTER ÇİFTER URBALARIM ÇİFTER ÇİFTER Satsam olmaz mütekini Satsam olmaz mütekini Gel bakkal baban Ver sigaran Veresiye Olmaz! Al sana paren Gel bak al baban Ver sigaren Ver Olmaz! Al sana paren <Gülüyor> Bu dayları O neyli Bu dayları Bu qunları yerə sattıq qunları yerə qəildik. Yedik içtik günəildik, yedik içdik günəildik. Komşudan malım, nə ödəyə bildik. Komşudan nə ödəyə bildik pa buday zaman köpek heisi de bitti amalarkiler tam takım amanını attım gittin <Gülüyor> gel bakkal bababa dersi ya veresiye olmazdı al sana para Gel-baka-baban Ver-sikaran ver Al-sana-paran Evet, Nezahat Bayramı dinləttim sizlere Şimdi, çok nadir iki kayıt paylaşıcam sizlərə. E, bir, bir plan, iki, iki yüzü. Kemaneci satı çalıcək. Kemane... Aslında e, çeşitli bölgelerde ad, e, farklı çalgılara verilen bir isim. E, Kastamonu kemanesi de e, özel bir çalgı. Yalnız Kastamonu'da çalınıyor. Tabii genelde e, bendir eşliğinde ya da davulu, asma davulu elle çalarak e, eşlik ediyor kemaneye. Şimdi e, tabi bu tür kayıtların son derece az olduğunu belirtmek gerekir. E, eskiden taş Taşblak Sanayi'yi e, daha çok satma üzerine. Gerçi bu dünyanın her tarafında e, böyle ama Türkiye'de daha da e, böyle. Ve özellikle otantik halk müziği kayıtlarının e, birçok ülkeye göre son derece az nadir olduğunu söylemek gerekir. Bu da onlardan biri. Kemaneci satıyı dinliyoruz. İki parçada İndim Dere'ye birincisinin ismi. İkinci de e, Ocakbaşı. İki Gastamona ezgisinde Kemaneci satıyı dinliyoruz. Hazır bu amma və la Kemaneci Satı'yı dinledik. E, iki kastamonu havası çaldı ve söyledi. E, Programımdan sonraki bölümünde ağırlıklı olarak Zeybekler dinleyeceğiz. Tabi e, Rumeli'den de bir şeyler var. E, Edremit Zeybe'yi sıradaki parçamız. Meşhur bir e, müzisyen İzmirli Santuri Recep Efendi. E, Kemani Cemal'le birlikte seslendirecek. Sanıyorum 40'lı yıllardan bir e, kayıt bu. Ee, aslında az sayıda kan, e, Santuri Recep Efendi kayıdı var ama e, çok popüler ezgileri çaldığı için Harmandalı başta olmak üzere Ege'de çok sevilmiş bir şekilde e, plak, taş plak dolaşımda bulunmuş hep. E, Edremit Zeybe'ni dinleyeceğiz. Santuri Recep Efendi İzmirli Santuri Recep Efendi ve Kemani Cemal birlikte çalıyorlar. İzmirli Santur-u Recep Efendi ve Kemani Cemal'i birlikte dinledik. Edremit ZB'ni seslendirdiler. Şimdi Bengisu ZB'yi var sırada. Kemani Ali Demir çalacak. Kemani Ali Demir'i dinledik, Bengisu ZB'ni çaldı. Bu parça Mergama'da Zahide Molla olarak da e, yorumlanıyor. Şimdi e, Rumeli Oyun Ovası adıyla etiketlenmiş bir taş plağımız var. E, çok daha eski kayıt tarihi. Muhtemelen 1920'lerden önce. Zurnacı Emin Efendi ki o zamanın en meşhur e, zurnacılarından ...Rumeli Oyun Havası olarak... ...kaydedilmiş bir planımız var... ...Zurnacı Emin Efendi... bastım oral emi xələmin sax götürə No, yo, help you out, yo. Evet, bazı plakların kayıt kalitesi oldukça düşük ama e, müzikal kalite hiçbir şekilde yenilenemeyecek kadar özel. Şimdi yine özel bir müzisyenimiz var. Trompetçi Ramazan ya da Maraşlı Ramazan olarak bilinen müzisyenimiz bu. E, Cemal Emin'in programlarında dinletmiştir daha önce. E, trompetin Alaturka müziğimize kanımcı ilk girdiği dönemlerden erken bir kayıt yani 30'lardan olması gerekir. Belki de daha eski. Dediğim gibi bu tarihlemede yanılabilirim. E, Gerem Güme Zeybe'yi ya da Tevas Zeybe'yi olarak bildiğimiz e, meşhur Zeybe Kıvası. E, kemancı Haralembo birlikte çalmış. Hatta belki 20'den daha önce yapılmış bir kayıt bu. Ee, ikisi de çok tanımamış müzisyenler muhtemelen o dönemde düğünlerde çalan müzisyenlerden ve e, gerçekten trompetle kemanı hani yakışmaz diye düşünürsünüz son derece güzel yakışmış o nidalar, o sıcaklık o zeybeğin gücü çok net olarak e, anlaşılıyor e, derleyip toplarsanız toplam 3 plak kaydetmiş e, trompetçi Ramazan Maraşlı Trompeççi Ramazan. Ee, i̇kisi e, dolaşımda yani insanlarda bir şekilde var bu kayıtlar ama üçüncüsüne ulaşılamıyor. Tava beni dinliyoruz. Maraşlı Trompeççi Ramazan ve Kemani Haralembo'yu birlikte dinliyoruz. Bu müthiş kaydı paylaştım sizlerle. E, Tavas ZB'yi ya da yaremgüme Güme ZB olarak bilinen parça. Şimdi Aydın ZB'yi var sırada. E, çalan belli değil, ince sazla. İnce saz ile Aydın ZB olarak e, plan üzerindeki not dinleyelim. <gülüyor> Et evet, bu zeybeğin ismi Aydın Zeybey olarak not edilmiş ve İnce ile diye de çalanı belirtilmiş. Ee, o yıllarda 1920'lerde, 30'larda çok modaymış bu parça. Andonis Dalgas, Rumcasını da seslendirmiş ve o da çok benimsenmiş. Ee, Galata'dan, Süzü'den bir parçadır o da. Ve İstanbul'un işte e, Tatavla şarkıları arasında yerini almıştır Andonis Dalgas'ın söylediği versiyonu. Şimdi e, başka bir Aydın Zee Bey'i e, Dabancası belinde ve e, Servet Hanım seslendiriyor. Tam bu eşliğinde. Yeah. yeah. Evet, Allah tabancası belinde ya da Aydın Zeybi olarak e, bildiğimiz e, başka bir kaydı paylaştım. Servet Hanım seslendirdi tam bu reçliğinde. Bu plan değer yüzünde de meşhur Paşa Cami avlusunda e, türküsü vardır. Yine oldukça eski bir kayıttı. Son kaydımız Büyük Usta Münir Nurettin Selçuk'tan bir Rumeli türküsü. E, burada planın üzerinde Tuna Tuna Kanlı Tuna olarak geçmiş, e, TRT repertuarına da girmiş bir türkü, Begemi'ci olarak da biliyoruz biz bunu. E, İzmir Radyosu'ndan Hüseyin Yaltırık e, başarıyla seslendirir. Son önerimiz Tuna Tuna Kanlı Tuna ve Münir Nurettin Selçuk. Harika bir ses, harika bir Rumeli türküsüyle e, Tuna'nın biri yanına tam yakışacağı gibi kapattık bugün. Program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika için 0212 343 4040. 0212 343 4040 numaralı telefondan buna ulaşmanız mümkün. Bunun dışında sayfamdan, facebooklardan ve e, blogumdan. ...ulaşmanız mümkün... ...bu programı ve bundan önceki programları... ...istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz... ...nereden... ...tunanınberiyani.blogspot.com'dan... ...her zaman... ...hem bu programı hem de bundan öncekileri... ...dinleyebilirsiniz... ...önümüzdeki hafta... E, ...stüdyoda olmayacağım... ...ancak sizlere harika bir albüm bıraktım... ...yine... ...yan e, bağlantıyla... E, çal ...çalacağım albümle ilgili... ...ayrıntılı bilgileri aktaracağım... Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler saygılar. E Batu'ya çok teşekkürler ve tabii ki bu harika plakları benimle paylaştığı için sevgili Cemalüniye teşekkürler. Hoşça kalın. <gülüyor> Ənsə mənşoarə mərgein Ənsə-mi spui naico când sə vin